Merhaba, İstanbul Brezilya Başkonsolosluğu'nun önünde direnişin Ritimleri adlı grubun çağrısıyla bir eylem gerçekleştirdi. Kendilerini sambayı politik bir eylem olarak kullanan, aktivistler olarak tanımlayan, direnişin ritimlerinin yaptığı çağrıyla toplanan grup, bir yandan müzik yaptı, bir yandan da futbol oynayarak çevredeki halkın ilgisini çekti. Basın açıklamasında, meydandan meydana, kuzey ormanlarından yağmur ormanlarına, gece kondulardan favelalara, Brezilya'daki evsiz, işçi ve kent hareketini dayanışma ve dostlukla selamlıyoruz diyen gruba, başkonsolosluğun önünde bekleyen polis ve özel güvenlik müdahale etmedi. Brezilya'da yapılmaya başlanan Dünya Kupası için milyar dolarlar harcanırken, Brezilyalılar barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun durumda. Bu alanlarda ayrılan bütçenin vekaletinin arttırılması talebiyle sokağa çıkan halksa, sert polis müdahalesiyle karşılaşıyor. 12 stadyum inşaatı için de, Türkiye'ye biber gazı fişeği ve plastik mermi satan Kondor firmasıyla yapılan milyon dolarlık güvenlik bütçesi oluşturuldu. Bu arada Pernabuco eyaletinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm politikaları nedeniyle de yaklaşık 170 bin insan tazminat dahi almadan zorla evlerinden edildi. Gelelim Türkiye'ye. Karetta Karetta, İribaş, Deniz Kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Dalyanın, Tuzu plajının, belediyeden alınıp özel bir şirkete kiralanmasına yöre halka tepki veriyor. Bölgede eylemlerini sürdüren İstuzu Kumsalını Kurtarma Platformu yani İKOP'un sözcüsü Binnaz Ceylan şöyle demiş, bu plaj halka aittir. Birkaç kişi zengin olsun diye burası özelleştirilemez. Muğla Ortaca'da bulunan dünyaca ünlü İstuzu plajının daha önce Dalyan Belediyesi işletiyordu, ancak 30 Mart seçimlerinin ardından belediyenin tüzel kişiliği kaldırılarak Ortaca Belediyesi'ne bağlanınca, Ortaca belediyesi de plajın işletmesini üstlenmek için Çevreşehircilik Bakanlığı, Tabiat Farklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Yılbaşından önce yapılan başvuruya karşın plajın dağ dibi ve boğaz ağzı işletmeleri ihale edilmeden özel bir şahsa verildi. Plajı devir alan şirketin bölgeye geleceğini duyan İKOP üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş Dalyan Mahallesi'nden tur tekneleriyle İstuzu plajı boğaz ağzı bölgesine ulaştı. Eylemciler slogan atarak Kumsal'da yürüdü. Kumsal'da güneşlenen ve denize giren turistlerden bazıları da eyleme destek verdi. İKUP sözcüsü Binnaz Ceylan, tuzu belediye tarafından işletilmeli. Yıllarca bu böyle oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Biz bunu istiyoruz. Birileri bunu engelleyemeyecek. Burası halkındır. Birkaç kişi zengin olsun diye burası özelleştirilemez. Biz Dalyanlı olarak... Birilerinin cebinin dolmasını değil belediyemizin cebinin dolmasını istiyoruz. Çünkü belediyemiz kazanırsa hak kazanacak, daha yana yatırım olacak diye konuştu. Bursa'da yenilenen teleferik projesinin ikinci etabı olan Sarıalan Oteller Bölgesi'nde yaklaşık bir kilometrelik hat üzerinde bine yakın ağacın kısa süre önce kesildiğini belirten çevreciler kesimin durdurulması için daha önce yargı kararı olduğunu hatırlattılar. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Bursa Varosu ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri adına açıklama yapmış. Eralp Atabek diyor ki, Teleferik projesinin başlangıcında çok sayıda ağaç kesimi yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kesimi durdurulması ve iptali için dava açtık. Atabek şöyle devam etti. Bu gelişme ardından Bursa 2. İdare Mahkemesi 24 Temmuz 2013 günü yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak 11 Haziran günü, Bölgede yaptığımız yeni bir inceleme gezisinde bine yakın ağacın yeni kesildiğini belirledik. 2013'te kesimi yapılan ağaçlar toprak üzerindeki kütükleri kararmış, yaprakları kurumuş ve solmuştu. Yeni kesilen ağaçların yaprakları yeşil ve toprak üzerindeki kütüklerin öz sularını vermeye halen devam etmekte olduğunu gözlemledik. Mahkeme kararına göre dava sonuçlanıncaya kadar Uludağ'da her ne gerekçeyle olursa olsun tek bir ağacın dahi kesilmesinin açıkça hukukun çiğnenmesi olduğunu Söyleyen Atabek, biz Uludağ Milli Parkı gibi mutlaka korunması gereken bir alanda bir tane daha ağaç kesilmemesi için elimizden geleni yapacağımıza ve bu hukuksuzluğa ve kanun tanımazlığa karşın suç duyurusu yapacağımızı ilan ediyoruz diye konuştu. Gelelim son haberimize. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği ve yıllar önce yöre halkının verdiği mücadeleler sonucu Hidroelektrik santral yapımından kurtulan Rize'nin Fırtına Vadisi'nde dere yatağından güzel taş alınmasına tepki verdi yöre halkı ve WWF ve aynı zamanda Derelerin Kardeşliği Platformu. Arda Çamlıhemşin ilçeleri arasında Yamaçdere Köyü yakınlarında Fırtına Deresi'nde iş makineleriyle taş alımı yapıldığı haberini alan Derelerin Kardeşliği Platformu üyeleriyle CHP İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Buçan bölgeye gitti, incelemede bulundu dere yatağından izinsız olarak taş alındığını jandarmaya haber verdi. Genel ekibin tutanak tutmasının ardından Pazar Bölge Adliyesi'ne de suç duyurusunda bulunuldu. Fırtına Vadisi Derilerin Kardeşliği Platformu üyesi Saltuk Deniz yasak olmasına rağmen taş alımının yapıldığını koruma altındaki Fırtına Vadisi'nde çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.